Dijital Kültür Makaleleri 29 Dijital Edebiyat Popüler yazarlar roman konularını nasıl seçer? Tesadüfen mi, ilhama göre mi? Yoksa bunun arkasında ciddi araştırmalar mı yatar? Konu her ne kadar edebiyatın alanına girse de bilgi toplumu bakış açısından ilginç tespitler yapmakta olası. Dijitalleşmenin Afrika'nın son, son köyünü de internete bağlama süreci sosyo-kültürel dönüşümleri de beraberinde getirmekte. Muhafazakarlaşma bunun ilk örneklerinden. Televizyonun getirdiği tahribat nispeten tek yönlü olarak değerlendirilebilir. Kapalı toplumlar ya da topluluklar TV'nin evlerine girmesiyle gündelik yaşamlarını pratik etmediklerini izleyebilir, teorik olarak öğrenebilir hale geldi. Bunların kötü örneklerini kişisel hayatlarına uygulamaya çalışarak da yozlaştı. İnternet bunun üstüne bir şey daha katıyor. Tek yönlü etki çift yönlü hale geliyor. Sosyal medyanın etkileşimlilik özelliği bu kapalı toplumların kendi pratiklerini dış dünyaya yansıtma imkanı da sağlıyor. Muhafazakarlaşmanın temelinde yatan unsurlardan birisi de bu. Artık herkesin kendi doğrusunu diretme imkanı var. Neden başkasının pratiğini öğrenmek için zaman ayırsın ki? Son dönemde popüler yazarların bilinen konu veya şahsiyetlere yönelmesi, ve roman kurgularını bu olgu ya da kişilerin etrafında ele almaları da benzer bir muhafazakarlaşma örneği olarak değerlendirilebilir. Akıntıya karşı kürek çekmeye gerek yok. Herkesin öyle veya böyle bildiği bir konu kişi ele alınırsa kitabın okunma olasılığı da yükselecektir. Tarihsel olayları kişiler ele alan romanların tavan yapması sadece bizim ülkemize ait bir eğilim olmasa gerek. Muhafazakarlaşmaya nereye kadar gidecek? İşin etik boyutu sürecin kendisinin bu şekilde dünyaya nüfuz etmesi karşısında bile telaşa kapılırken, pazarlamacı bakış açısı için bu durum bir başka getiri macerasından başka bir şey değil. Dan Brown'un Da Vinci şifresi kitabıyla açtığı kısa bölümlerden oluşan, betimlemeye yer vermeyen, sürekli aksiyon filmi şeridi gibi satırların arasında kayıp gittiği roman modeli, edebiyat çevrelerinde tam kabul görmedi gibi. Bu biraz da Dan Brown'un ne kadar edebiyatçı olduğu ile ilgili olsa gerek. Gerçek edebiyatçılar yine de bu eğilime bütünüyle kayıtsız kalmadılar. Romanların sayfa sayısı azalmaya başladı. Hatta bazı yazarlar novella türünü anımsadılar. 150 hadi bilemedin 200 sayfalık romanımsılar kaleme aldılar. Hayatındaki en büyük değişimleri bir Twitter mesajı bir Instagram kalesiyle anlatmayı norm haline getirmiş kuşağın kitap okumasını sağlamak için keşfedilmiş ince taktikler bunlar. Şimdi sırada anlaşılan içeriğin de çoğunlukla bildik bir konu etrafında ele alınması var. Bellidir ki kimse böyle yazsın diye zorlanmıyor. Ancak ortada bir gerçek var. Ayak diretmek yazarın kendisini zora sokuyor. Basılması da okunması da riske giriyor. Ayrıca düne kadar göstermiş olduğu başarının bugün pek bir anlam ifade etmeyebileceği gerçeği de kamusal alandaki tüm figürler gibi yazarları da etkiliyor. Neden? Dijital dünya ile etkileşim içinde olan ortalama bir insanın birim zamanda düşen yaşanmışlık katsayısı hayat deneyimi o denli arttı ki iki roman arasında geçen birkaç dünya yılı bu dijital bireyler için birkaç 10 yıl gibi gelmeye başladı. Belki de başlayıp biten romanlar yerine her gün birkaç sayfa ile gelişme gösteren, başı sonu olmayan bir akış yeni edebiyat türü haline gelecek.